Kardeşlerim, muazzez müminler Bütün hayırlar, bütün güzellikler, bütün doğrular aleme, dünyaya Medine'den yayıldı Bunun için Ali bin Ebi Talipler, Ebu Ayyub el Ensari'ler, Safvan bin Muattallar, Bilal-i Habeşi'ler Medine'den gözyaşlarıyla ayrıldılar Derin bir hasretle ayrıldılar her köşede, her sokakta Efendimiz ve Vesselam'la olan hatıralarını bırakıp da ayrıldılar. O doğruları, o hakikati anlatmak için Medine'nin dışına hicret ettiler. Muhacir oldular. Gittiler, oralarda defnedildiler, oralarda vefat ettiler. İslam'ı anlatabilmek için. Gittikleri yerlerde Rumlar, Kürtler, Türkler, Araplar, Hint, Mısır uygarlığına ait insanlar vardı Kimi taşa, kimi ota, kimi yıldıza Kimi yer, kimi gök tanrısına ibadet ediyordu Onların önünde secdeye kapanıyorlardı Sahabe-i anhum onlara Allah ve Resul davasını anlattılar İslam'a çağırdılar Kabul ettiler Müslüman oldular Biraz önce secde ediyorlardı Taşların önünde duruyorlardı Ağaçların önünde bel bağlıyorlardı En çok sevdikleri şeyler dünyada o tanrılarıydı Fakat biraz sonra Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizle tanışıp Müslüman olunca Ellerine baltaları aldılar onları paramparça ettiler En sevdiklerinden en nefret eder hale geldiler Kalın çizgileriyle Mahrem noktalarıyla küfrü, tuyanı, cahiliyeti bütünüyle reddettiler inkar ettiler bütün varlıklarıyla La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler sonraki kuşaklara İslam'ı aktardılar İslam'ı taşıdılar Hz. Yakub Aleyhisselam gibi ölüm ona geldiğinde ölüm meleği Yakub Aleyhisselam'a geldiğinde Emkuntum şu hedâe ıza hadar-ı Yakub İz قال çocuklarını karşısına aldı Ma tabuduuna min ba'di? "Kâlû na'budu ilâhaka ve ilaha bâyika İbrâhîm ve İsmaîl ve İshâk ilâhâ Dedi ki: "Onlara yavrum ben Allah'a gidiyorum evlatlarım. Benden sonra kime kulluk edeceksiniz? O başlarınız kimin önünde ilecek Kimin için ruku edecek?" Kimin huzurunda secdeye kapanacaksınız? Ölene kadar babanızın, gözünün yaşları kurumayan Yakub'un yolunda kalacak mısınız? Ölene kadar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek misiniz? Baba, Hazreti Yakub Aleyhisselam mücadele eder, mücahede eder, her şeyini kaybetse de Allah Azze ve Celle'den umudunu kaybetmez. Ona dair olan umudunu yitirmez. Bir babadan bahsediyor. Yakup Aleyhisselam'dan. Babalar hakikati, babalar İslam'ı ahirete giderken çocuklarına, nesillerine, evlatlarına nasıl bırakacaklar? Eğer Yakup Aleyhisselam gibi zorlandığınız, daraldığınız yerlerde de yıkılmaz ayakta kalırsanız, onun gibi ölene kadar cihat, ölene kadar mücadele, mücahede devam edecek derseniz Yusuf'unuzu alırlar. Hem de en yakınlarınız alır, evlatlarınız alır, size ihanet ederler, onu kuyuya atarlar, aradan zaman geçer, bünyamin'i de alırlar. Yusuf'un ağlıyordu. Sonra Hz. Yakub Aleyhisselam'dan bünyamin'i de aldılar. İşte o zaman çocuklarına Ya beniyyedehabu fe tahassasu min Yusuf ve ahih ve la teyesu min ruhillah Evlatlarım yavrularım ya beniyyedehabu fe tahassasu min Yusuf ve ahih gidin Mısır sokaklarında Yusuf'u mu kardeşi Binyamin'i arayın ve la teyesu Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Allah şu gözü yaşlı babaya Yakuba Yusuf'unu gönderecek. Bünyamin'i gönderecek. Aradan zaman geçer. Mısır'dan Hazreti Yusuf'un gömleği gelir. "Kalu ya abana staffi inna Çocukları der ki: "Baba biz hata ettik." Biz ihanet ettik. Yusuf'unu aldık, kuyulara attık. Şimdi Yusuf'unu kuyulara atan evlatların olarak, "Kalu ya ebanestagfir <gülüyor> Bizim günahlarımız için Allah azze ve celle'ye istiğfar eder misin? Bizim adımıza ellerini kainatın sahibine kaldırır mısın?" Yakup Aleyhisselam evlatları adına Allah azze ve celle'ye istiğfar eder. Kardeşlerim, Ashab-ı kiram radıyallahu anhüm, Medine'den çıktılar. Allah ve Resul davasını anlatabilmek için muhacir oldular. Ağlayarak Peygamber Aleyhisselatu vesselamla olan hatıralarını orada Medine'de bırakıp da ayrıldılar. Yakub aleyhisselam gibi babalar dünyadan ayrılırken çocuklarına, Evlerinin, arsalarının, arabalarının listesini bırakan babalar değil Benden sonra o başlarınız kimin önünde eğilecek? Allah'a ölene kadar secde edecek misiniz? Ölene kadar Rabbimin huzurunda duracak mısınız? Bedel ödemek olsa da bu yolda la ilahe illallah diyecek misiniz? Sahabe-i Kiram O nesilleri, o babaları yetiştirebilmek için Ayrıldılar, Medine'nin dışına gittiler, yeni bir nesil inşa ettiler Onlar da sahabe-i kiram radıyallahu efendilerimize ittiba ettiler Yusuf'larını kaybetmemek, sonunda ahir ömürlerinde Yusuf'larını kurtarabilmek için Yakup oldular, teslim oldular İman ettiler kardeşlerim Önceki hayatlarından uzaklaştılar. Önceki hayatlarından nefret ettiler. Önceki hayatlarını ölüm olarak kabul ettiler. Çünkü onlar İslam'la dirildiler, imanla dirildiler. Onları oturuyorlarsa İslam ayağa kaldırdı. Ayaktaysa İslam oturttu ağlıyorsa onları İslam güldürdü. Onları İslam harekete geçirdi. Hayatlarının bütün noktalarında İslam vardı bütün mevcudiyetleriyle Allah'ın dininin itibatiler. Hazreti Ömer gibi oldular. Radıyallahu an efendimiz gibi. Bir gün Bilal Habeşi İbn Sa'd tabakatında rivayet ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in makamına gider. Kapıda Eslem var. Eslem der ki: Ömerle radıyallahu anh görüşmek istiyorum. Ömer istirahat eder. Ömer uyuyor biraz bekle. Biraz beklerken kapıda Eslemle sohbet eder. Der ki Ömeri nasıl bulursunuz? Devlet başkanı Emirul Müminin olan Ömeri nasıl bulursunuz? Ömer gibi adam bulunmaz der. Hayır onda, bereket onda, hakikat onda, İslam'ın bütün güzellikleri onda. Fakat Ömer kızdığında, Ömer radıyallahu anh efendimizle gazap hali olduğunda, o zaman emurun adımın Ömer'in yanında durulmaz. Ömer bambaşka bir adam olur. bilal Habeşi radıyallahu anh efendimiz buyurur ki, Ömer'in yanındayken Ömer radıyallahu anh efendimizin kızdığı anlar olurdu. O zaman Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumaya başlardık. Bir gün Hazreti Ömer efendimizin yanına biri gelir. Hazreti Ömer efendimize bir takım ithamlarda bulunur, hakaret eder, iftira cümleleri kurar. Hazreti Ömer radıyallahu anh, ayağa kalkar. Adamı tam yakalayacak, tam kavrayacak ki hemen orada birisi Hudil ve bil ve arızan cahilin. Ömer der. Bu ayet senden daha hayırlısına inmişti. Bu ayet Allah Resulü Aleyhisselam'a nazil olmuştu. Bu ayet Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a buyuruyor ki: Kızdığın zaman bütün varlığınla affı kuşan. Marufu emret. Cahillerden yüz çevir buyurmuştu Ömer dediler cahil bu adam alakadar olma Kane vakkâfen Kur'an'ın ayetleri okunduğu zaman dururdu Ömer Olduğu yerde dururdu Ömer'in kardeşleri Medine'den ayrıldılar alem İslam'ın farklı şehirlerine, noktalarına gittiler Ebu Eyyub el Ensari olarak gittiler Ali bin Ebi Talib olarak gittiler Bilal bin Rebâh olarak gittiler Kur'an'la, hakimin ayetlerini okudular. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadislerini okudular. Ömer gibi Müslümanlar çıkardılar o toplumun içerisinden. Onlar taşa, onlar otlara, onlar ağaçlara, onlar yıldızlara secde ediyorlardı. Şimdi oturuyorlarsa onları Kur'an ayağa kaldırıyor. Duruyorlarsa Kur'an-ı Kerim onları hareket ettiriyordu. Kur'an-ı Kerimle bu ümmet bir asır önce irtibatını kaybetti kardeşlerim. Savrulduk. Farklı noktalara gittik. Ayırdılar bizi Kur'an-ı Hakimin dünyasından. Birkaç gün önce 15 yaşlarında terör örgütüne katılan bir kız çocuğunun günlüğünü neşrettiler. Bir kardeşim onun tamamını gönderdi. Üzerinde kalp resimleri var. Başkalarının adlarını yazmış oraya. ''Onu almışlar, evinden daha çıkarmışlar, Allah ve Resul davasına hasım yapmışlar, düşman yapmışlar, erkeklerle aynı yerde, aynı karargahta, 15 yaşında kurşun sıkan o kız çocuğu yazmış defterinin üzerine.'' ''Kelimeler ağlıyor, satırlar ağlıyor, cümleler ağlıyor. Hayat buysa üzeri kalsın diyor. Hayatıma kastettiler, dünyama kastettiler. Kararttılar beni, özgürlük dediler, direniş dediler.'' aldılar beni canımdan anamdan babamdan kardeşimden uzaklaştırdılar kardeşlerim 15 yaşında evinden o kız çocuğu daha çıkarılırken yakuplar neredeydiler imanı kur'anı minbere kürsüye minbere hapseden hocalar imamlar vaizler muallimler doktorlar ilahiyatçılar valiler amirler memurlar yarın Allah'ın huzuru ona o kız gelecek. Beni daha çıkarırken, beni Ebu Cehil'in karargahına bu hainler, bu eşkıya çağırırken, Yakup'ların neredeydi ya Rabbi diyecek. Ben çocuktum, aldatırlar beni. Beni anama, beni babama Beni o Müslüman Kürt alimlerine, Bediüzzamanlara, İdris Bittisilere düşman yaptılar. Salahaddin-i Eyyubilere hasım yaptılar. Dinsizlerin yoluna, imansızların davasına çağırdılar. Ya Rabbi, Yakubların yok muydu? Ya beni yedeh bu fetha sasumiy Yusufa Neden caminin dışına çıkmadılar? Ey başındaki sarıkla, dinsizlerin, kafirlerin, ateistlerin arkasında poz verenler, 15 yaşında kelimeleri ağlayan kelimelerinden kan damlayan o çocuklar Allah'ın huzuruna gelecekler. Ya Rabbi diyecekler. Hazreti Muhammed'in benim yaşadığı masırda Ebu Bekirleri yok. Yoktu. Onlar Ebu Cehil'in karargahındaydılar Sabaha kadar onların ışıkları yanıyordu Ama imamlar yasıda camiden ayrıldılar evlerine gittiler Kâle Rabbi inni dâvutu kavmi leylev ve nehâra Hazreti Nuh aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi Gece gündüz demeden senin yoluna davet ettim Gece çağırdım gündüz çağırdım Benim yolumda mesai benim davamda mesai mefhumu yok Gündüz de çağırdım gecede çağırdım ya Rabbi Mesai mefhumuyla eğer imana İslam'a Allah ve Resul yoluna çağırır davet ederse Daha çok zehraların defterlerinden günlüklerinden gözyaşı kan damlayacak kardeşlerim bütün Müslümanlar Allah ve Resul davasının görevlileridir Bütün Müslümanlar memurdur Anneler, babalar, imamlar, muallimler, doktorlar, mühendisler Oldukları yerde mesai mefhumu gözetmeden Eğer birileri Ebu Cehillerin karargahına çağırıyorlarsa İsyana, tuyana, ölüme davet ediyorsa Ebu Bekirler durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak Haykırsam kollarımı makas gibi açarak Kardeşlerim O kız çocuğu yarın kıyamet günü Rabbim huzuruna diyecek ki Ya Rabbi cahiliye döneminde Kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı Bu dinsizler bu eşkıya 13'ünde 14'ünde 15'indeki kızları aldattılar Onların akıllarını kirlettiler Dağa çıkardılar bizi diri diri gömdüler Bizi diri diri gömerken bize imdad edecek Ebu Bekir'lerin yoktu bizim asrımızda Ömer'lerin yoktu Dinsizler kafirler kadar onlar cesur değillerdi vallahi diyecekler Kıyamet günü Arafat'ta sıratın üzerinde onlar gelecekler, kardeşlerim bunu soracaklar. Ummu varakalar neredeydi ya Rabbi, Ayşeler neredeydi, Fatımalar neredeydi? Ebu Cehil'in karargahına, Medine'nin kızlarını çağırırken Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kızı Fatıma, eşi Aişe, Esma'lar, onlar evlerini İslam okulu haline dönüştürmüşler. Aişe'lerin yanlış yola gidenlerin elinden, kolundan tutuyorlardı. Ama onlar bizi hücre evine, dağlara çıkarırken, ekranlara, dizilere gömerken, onlar evlerinde bizi seyrettiler bunlardan bu Müslümanlardan davacıyız ya Rabbi diyecekler. Halimizi düşünelim, kıyameti düşünelim, ahireti düşünelim. Kardeşlerim, ashab-ı kiram Medine'den neden ayrıldılar? Niçin Hazreti Ali, gözyaşlarıyla elveda ya Resulallah dedi? Neden Bilal-ı Habeşi Şam-ı Şerife defnedildi? Niçin Eba el Ensari Hazretleri oradalar, İstanbul'dalar? Kardeşlerim, bir asır önce irtibatımızı kopardılar. İngilizler, Yahudiler, Hintli Müslümanlara dediler ki... Araplar İslam'ı terk ettiler. Araplar kendi soylarına, kendi boylarına, kendi ırklarına davet ediyorlar. Siz neden hala İslam'dan çağırıyorsunuz? Hindistan'da ırkçılığın tohumunu ektiler. Sonra Türklere geldiler dediler ki: "Araplar Ebu Cehil'in karargahına çağırıyor. Siz neden hala İslam diyorsunuz? Bir asır önce İstanbul'da Türkçülüğü başlattılar. Sonra onunla Kürtlere gittiler dediler ki: "Siz neden hala Salahaddin Eyyubi diyorsunuz neden İslam'dan bahsediyorsunuz herkes kendi ırkına çağırırken neden orada duruyorsunuz dönenler oldu ayrılanlar oldu başındaki sarıkla Hint ırkına, Arap ırkına, Türk ırkına, Kürt ırkına çağıranlar oldu. Fakat kimler ayrılırsa ayrısın, kimler ihanet ederse etsin. Allah Resulü Aleyhisselam'ın muazzaz gençliği. Yuridu an yudfi nuru Allah bi afahihim ve ya'ballahu illa an yutimma nuruhu walau karihal kafirun. Onlar hissemese de, onlar kalemleriyle, onlar kelamlarıyla, onlar adamlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye çalışsa da Allah nurunu tamamlayacak, Allah dininin önündeki bütün engelleri kaldıracak. İslam yeniden bütün kuvvetiyle, bütün azametiyle dünyamıza dönecek kardeşlerim. Sağınızda, solunuzda kayan adamlar görüyorsunuz. Zeynepler, Asiheler, Fatımalar görüyorsunuz. Yusuflar modern zamanın kuyularına düşüyor. Eğer Yusuflar kuyulara düşerken, Kadınlar Allah'ın ayetlerine göre değil, modacıların tasarımlarına, talimatlarına göre örtündüğü bir zamanda siz Yakuplar olursanız, ya beni yedebu, fetahesesu mi Yusufu aakhiihi, ve tayasu Sayımız yüz olsa, sayımız bin, sayımız on bin olsa da, ey şunlar, bunlar, Yusuflardan umudunuzu kesmeyin. Hazreti Yakub Aleyhisselam gibi, sokaklarda, okullarda, dağlarda, bayırlarda, filmlerin, dizilerin, setlerinde Yusufları, Zeynepleri, Zehraları aramak için, ey Muhammed Aleyhisselamın Gençliği seferber olunuz. Bir haftada yedi gün, her günde 24 saat var. Allah rızası için her gününüzde bir saati Hazreti Muhammed'in yoluna ayırın, bir saati davete ayırın. Haftada bir günü İslam'a ayırın. Sokaklarda kaybolanlara, modern zamanın kuyularına düşen Yusuflara Hazreti Muhammed'i anlatın. Yakuplar olun. Eğer Yakuplar olursak. Allah'ın inayetiyle hazır olun kardeşlerim Hazır olunuz. En uzun fetretin sonuna doğru geliyoruz. En karanlık gecenin sabahına gidiyoruz. Alemi İslam'ın bütün noktalarında kan olsa, gözyaşı olsa, ızdırap olsa da Allah'ın inayetiyle bilaller yeniden fecir ezanlarını, sabah ezanlarını okumaya hazırlanıyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın muazzaz gençliği. Şu Ebu Cehillere, Taudlara, eşkiyaya, Maksiz dinsizlere karşı biz buradayız. Muhammed Aleyhisselam'ın yolundayız. Ömer gibiyiz. Bizi yürüten Kur'an-ı Hakim. Bizi oturtan Kur'an-ı Hakim. Bizi güldüren Kur'an-ı Hakim olacak. Allah'ın ayetleriyle yeniden doğrulduk. Yakuplar gibi sokaklardayız. Yusufları, Zeynepleri arıyoruz derseniz Allah'ın inayetiyle Allah Azze ve Celle Bilal olma şerefini size ihsan edecek insanlığı o en derin uykulardan uyandıracak Ezan-ı Muhammedi'yi siz okuyacaksınız Allahu Ekber siz diyeceksiniz Allahu Ekber dediğiniz zaman Zalimlerin hem yürekleri Hem elleri titreyecek Allahu Ekber Eğer yüreğimizden dersek Allah Azze ve Celle Lisanımıza öyle bir güç ihsan edecek ki bundan sonra zehralar aldatılmayacak bundan sonra zehraların günlüklerinden kurşun gözyaşı ve kan damlamayacak çünkü biz ne mutlu müslümanız diye onu ilan edeceğiz